O dehşetli günde mevla Müteal yar ve yardımcımız olsun. Bu hayat her bahardaki haşr ve neşriyle bir gün bizim sayfeyi amalimizin de neşredileceğine delalet etmektedir. Burada tohumlar tohumcuklar içinde ağacı meydana getirecek bütün esasların mevcut olduğu gibi Bizim tohumumuzda da bizi orada haş ve neşre dar olabilecek bütün esaslar mevcuttur. Biz de haş ve neş olacağız. Mevlâî müteal huzuruna çıkacak. Orada defterlerimizi alacak. Kendi hesabımızı kendimiz görecek ve sonra cenab ı Hakk'ın emri dişiyle sağa veya sola sevk olunacağız. Sola gitmeden Mevlâî müteal masum ve mahfuz buyursun. Kötü encama maruz kalmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Sadece Kur'an'ın bu mevzuda nasıl bir beyanla geldiğini göstermek için bunları arz ediyorum. Efendimizin ifade ve beyanları içinde tablolar inşallah ilerideki bir derste arz etmeyi düşünüyorum. Bugün Kur'an'ın bu mevzuda ne dediğini ifade için bu yola saptım. Mağri nasıl der, Dante nasıl anlatır, Başkaları ahireti nasıl görür? Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde meseleye nasıl inanmak gerekiyor? Onu görmemiz gerekiyor bizim. Mahşer, beşerin hem cesetleriyle hem de ruhlarıyla haşr olacağı bir yerdir. Kur'an-ı Kerim'in çok ayetlerinde sadece ruhun haşri gibi bir mesele anlatılırken, pek çok ayetlerinde de cesetlerle haşrı da anlatılmaktadır. Yerine göre, ruhun ehemmiyet kazandığı yerde ruhun haçlığı anlatılmakta, cesetlerin ehemmiyet kazandığı yerde cesetler anlatılmakta. Mesela bir yerde, يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ ila اِلٰى رَبِّكِ رَضِيَةً derken, sadece ruhun bir avdetini, bir ricatini Mevla'ya anlatmaktadır. Ama umumu kıyametin anlatılmasında, baharın misal verilmesinde, ağaçların misal verilmesinde, Maddenin ve kesif şeylerin misal verilmesinde ise, eşbahın haşr ve neşr olacağı, cesetlerin haşr ve neşr olacağı anlatılmaktadır. Bu meselenin münakaşasını da yapacak değiliz. İslam mütefekkirleri arasında, i̇bn Sina gibi kimseler haşr ve neşr sadece ruhlar için olacak. İkbal sadece ruhlar için olacak demiş. Ama Cumhur'u muhaddisin, muhakkikin, mütekellimin, Ruhlarla cesetlerin beraber haş ve neşr olacağı hakikatinde ittifak etmişler. Fakat bu haşr ve neşr nasıl olacak? Bunun münakaşasını da yapmayalım. İnsanın vücuduna giren bütün zerreler mahşr olacak. Yoksa zerratı asyanın haşrından ibaret, neşrinden ibaret mi kalacak? Bu mevzuda yine ehli sünnet uleması arasında münakaşa mevzu olmuş. O kadar ki Fakhruddin Razi gibi bir imamla İmam Gazali birbirine zıt beyanda bulunmuşlar. Birisi bütünüyle haşir ve neşir derken, öbürü ise sadece zerratı asliyeye esas almış, biraz daha süprütüalist hareket etmiş. Bunların münakaşasını yapmak doğru değil. Allah Celle Celaluhu, o faili muktedirdir, dilediğini rahatlıkla yapar, zira ona karşı zorluk yoktur. Onun icraatında zorluk bahis mevzu değildir. İsterse bizim vücudumuza giren bütün zerratı haş ve eder. isterse bir kısmını haş ve eder diğerlerini cennetin binasında kullanır. Bunlar bizi ilgilendirmeyen hususlardır. Biz hakikati haşre, muhbir-i sadıkın haber verdiği gibi el me ma'al ervah inanırız. Cenabı Hak bu imanla yaşamaya ve böyle ölmeye bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. Sevap ve cennet ikap ve cehennem vaz edilecek. Kimse kendi kendini kurtaramayacak o gün kimse kimseye şefaat edemeyecek. Ne Hristiyanların gufran akidesi, ne de hirman keyfiyeti, ne cennete koymaya, ne de cehenneme itmeye vesile olamayacak. Papazın affetmesi insanların cennete girmesini temin edemeyecek. Ve yine papazların mahrum bırakmaları, insanların baş aşağıya cehenneme gitmelerine de vesile olamayacak. Bu vadide resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in kendisine dedirtmesiyle şöyle diyor. Kulla emliku li nafsi nefan ve la tarran illa ma Allah. Ben nefsime ne nef ne de zarar getiremem. Ancak Allah'ın dilediği olur. Allah dilemedikten sonra kimseye şefaat edemezsiniz. Kimse kimseye şefaat edemez Kur'an'ın fermanıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi böyle anlatıyor. Sahabe-i Kiram içinde otururken La abdül cennete الجنه بعمله buyuruyor. Kul cennete kendi ameliyle giremez. Ve la ente ya Resulullah. Sen de mi cennete kendi amelinle giremezsin? Nam ve la ana illa an yetagammadani Allahu bi rahmeti. Evet ben de amelimle cennete giremem. Ancak Cenab-ı Hak rahmetiyle yarlıgar. Rahmetiyle himaye buyurur rahmetiyle çepeçevre beni siyanete altına alırsa, o zaman cennete girerim. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gufran ve hirman akidesine ayağının burnuyla, ayağının burnuyla dokunuyor ve bunu yıkıyor. Diyor ki, kilise kimseyi cennete koyamaz. Havra kimseyi cennete koyamaz. Kilise kimseyi cennetten mahrum edip cehenneme atamaz. Havra kimseyi cennetten mahrum edip cehenneme atamaz. Ameliyle Allah kimi dilerse cennete kor. Kötü ameliyle Allah kimi dilerse onu cehenneme kor. Allah'ın affettiği, affını vaat ettiği günahlar vardır. Onlar için resul Ekram Ekrem aleyhissalatü vesselam inşa -e afa ve inşa-ı buyurur. Mü'mindir, günah işlemiştir. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Bu Allah'ın hükmüdür. Nebilerin dahi ben nefsim için ne zarara ne de nef'a ait hiçbir şeye malik değilim dediği o günde insanlar Mevla-i Müteal'in huzurunda haş ve neşr olacak hayatlarının hesabını verecekler. Bir darul ikab olan cehennem kendilerini azap edeceği kötü kimseler, bir darus sevab olan cennet, kendilerini mesud edeceği iyi kimseler. Bunlar ve'mtazul yevme eyyühe almücrimun fehvasıyla İfade edildiği gibi o gün birbirinden ayrılacak, safiler, nuraniler yukarıdan cennete girecek, sakiller, zulmaniler aşağıdan cehenneme yuvarlanıp akacaklar. Cennet ve cehennem bizim akidemizde çok mühim rükünler, mühim esaslardır. Nebi kısım sofilerin onları hafife almasıyla hafife alacak halimiz vardır. Ne de nirvanistlerin meseleyi bir yokluğa, bir sükunete, bir humudete dayamalarıyla mesele inkar edeceğiz. Cennet ve cehennem Allahu Teala ve teqaddüs Hazretlerinin esma ve sıfatlarının muhtezasıdır. Allah'ın nasıl esma ve sıfatı vardır, öyle de cennet ve cehennem olacaktır. Mümin Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına nasıl saygılı, öyle de cennet ve cehenneme saygılı olacaktır. Bu iki hakikati kabul edecek bu iki hakikat sayesinde mümin hayatını tanzim edecektir. Dikkat buyurun. Kur'an-ı Kerim, Süreyya-i Rahman'da, Yürselu Aleikum Ashuad min Narin ve Nuhasun Felaten Tasiran. O gün onların üzerine alevsiz kor halinde veya duman halinde veya dumansız ateş halinde arz edilecek ateşi anlatıyor. Onların üzerine korkunç ateşler salınacak atom bombasının tesirinin bir fikir verebileceği bir ateş. Güneşin merkezindeki hararetin fikir verebileceği bir ateş onların üzerine salını verilecek. Dedikten sonra ben ne ayetin manasını ne de mefhumunu arz ettim. Sadece ayetten anladığım fikri arz ettim. Yursalu aleykuma şu hadmin nar ve nuhasun fe Birbirlerine yardım edemeyecekler. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim? Fe bi ayyali Ey cin ve ins, Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Hangi nimetten bahsediyor? Üzerinize ateşleri salarken Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Sizi güneşin merkezine iterken, cayır cayır yakarken Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz diyor. Ama Kur'an-ı Kerim abes konuşmuyor. Kur'an-ı Kerim'in bu ifade ve bu edada bir maksadı vardır. Cehennem bütün dehşetiyle, insanın içinde bir ürperti hasıl ederek, müminin hayatını tanzim etme mevzunda bir fikir veriyorsa, işte bu yolla o mümin için bir nimettir. Nasıl cennet, ulvi vicdanlar için onları maliyata doğru sevk etmede bir amil ise, cehennemde çocuk meşrepli kimselerin ondan korkup hayatlarını tanzim etme bir düzene koyma mevzunda öyle bir nimettir. Mümin, bu iki kuvvetli sayıkla sırat-ı müstakimi temin edecektir. ''Cennete gidip Rıdvan'a mazhar olma, cemali ba kemali müşahede etme.'' ''Cehenneme gitmeme, zebanilerin eziyetine maruz kalmama, Rıda ve Rıdvan'dan mahrum kalmama, cemali ba kemali müşahede etmeden ebediyen mahrum kalmamak için cehennemi de bir nimet olarak değerlendirecek hayatını tanzim edecektir. Öyleyse o korkutucu keyfiyetiyle adeta gideceğimiz tehlikeli yolda yakılmış bir ateş gibi adeta gideceğimiz tehlikeli yolda bizi oraya gitmemek için dikilmiş dikenler gibi onun tarlalarına sokulmuş mayınlar gibi o kötü yola gitmememiz için bizi men eden bir amil olması itibariyle fe be'i yâlâi rabbikuma tükedibân cennette bir nimet cehennemde bir nimettir nasıl bir nimettir? netice itibariyle düşünen taşınan insanlar için saadet-i dâreyni temine vesile olan bir nimettir öyleyse ey ins cin, Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim onun için cennet ve cehennem hakikati çok mühimdir mümin için Kur'an-ı beyan 120 küsur yerde bu meseleyi icmalen ve tafsilen anlatır cennet ve cehennem hakikatini yerde yani uzun boylu alır onu tafsil eder Kur'an-ı Muhyüzü'l içinde aşağı yukarı 120 küsur yerde anlatır bunu o kadar ki biraz evvelki ayetlerle indiğimiz gibi Kur'an'ı ı Musul beyan Yevme ya'dzu'z zalimu ala yadayhi ve yaqulu ya laytani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ya veyleta laytani lam attakhiz fulanen halila teassuf ve telehuf edeceği bi devreden başlar Ah keşke nebi dost edinseydim nebinin arkasına düşseydim sıratı müstakim erbabı olsaydım Ah ne olurdu keşke beni baştan çıkaran şu sapığın arkasına düşmese onu dost edinmeseydim telahüflü ve tasıflı halinden alır bu azabı vicdani ruhi ve fikri azabı cehennemin içinde bedeni azaba kadar götürür zuk inneke entel azizül kerim tad bugün bu azabı sen dünyada aziz ve kerim geçiniyordun çalım satıyordun İnsanlara karşı mağrur, mütekeber ve mutasallıt davranıyordun. Zulüm ve cefada, cevir ve azada bulunuyordun. Zuk inneke entel azizül kerim. İnne hada ma kuntum bihi tamterun. Bu sizin dünyada tereddüt ve şüphe içinde bulunduğunuz bir şeydi. Siz buna tam inanamıyordunuz. Kanaat edemiyordunuz. Tadın bugün diyecek Allah cennecelahu. Oraya kadar Cenabı Hak muhafaza buyursun. Huzuhu, faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin sab'una zira'an faslakuhu siddiqallahul azim tutun yakalayin boyu yetmiş arşın zincirlere vurun yine azabı ilahi içinde cehennem adına Kur'an-ı beyanın anlattığı şeylerden anlattığı hakikatlardandır hangi yönüyle ele alırsak alalım Kur'an-ı Müccel beyan cennet ve cehennem hakikati üzerinde ciddi duruyor. Tablonun bir tarafında cehennemin dehşeti yatarken, haviye yatarken öbür tarafında fiha mateştehihil enfus ve telazzül Öbür tarafta nefislerin arzuladığı her şey, onların hoşuna gidecek her şey, telizzüz edecekleri her şey iddia edilmiş onları beklemektedir diye cennet anlatılmaktadır. Fiha enharu min ma'in <Sum> ghayr asin wa enharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa enharu min khamrin ladhatin lisharibin wa enharu min 'asalin Allahu bozulmamış tertemiz sular insan içtikçe içeceği bir türlü kanma bilemeyeceği suların şakır şakır aktığı ve yine orada nehirler var sütten bozulmamış tadı bozulmamış çürümemiş İnsan içtikçe içebileceği sütler Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Cesetlerin nimet olarak eşbahın nimet olarak kabul ettiği şeylerdir. İçenlere bir lezzet olan yine hamirden nehirler vardır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti onlara sekir vermeyecek başlarını ağırtmayacak. Başka bir hadis-i şerifte de Resul-i Ekrem dünyada içki içen Cennette o meşrubattan içemeyecek buyurmaktadır. Ve min ve bir de safi şerbet baldan şerbetleri havi bal şerbetine havi nehirler vardır. Demek suretiyle tamamen cisme müteallik cennet nimetlerini anlatmakta bu mevzuda yanlışlığa sapmamızı önlemektedir. Kur'an-ı Kerim meseleyi nasıl anlatıyorsa öyle kabul etme mecburiyetindeyiz. Ben zaten bunları bu meselenin sınırlarını tespit için anlatıyorum. Ve cezahu Onların yaptıkları şeylere mükafat olarak cennet ve harir vardır. İpeklere, atlaslara sarılacaklar. Cennet bahçeleri içinde salına gezecekler. Muttakina fiha ala al-araik la yaruna fiha şemsen ve lazem Koltuklara dayanıp oturacaklar. Hayat için en zevkli durumları, pozisyonları yaşayacaklar. Ve orada ne soğuğun şiddetini, ne de zemherinin hararetini görmeyecek, duymayacak ve tatmayacaklar demek suretiyle. Hem ruhun az, azap duyacağı, hem cesedin azap duyacağı hususları anlatıyor. Ve cennete giren kimsenin bunlardan masum kalacağını ifade ediyor. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ صِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلَهُ Gölgeler başlarına kadar yaklaştırılmış olacak. Ağaçların başından dermeye hazır meyveler onlara yaklaşmış. Hemen hemen derilecek hale gelmiş. Burunlarının ucunda, dudaklarının ucunda bir keyfiyet arz ettiğini müşahede edecekler. Başlarının ucunda mukallet, ebedi çocuklar orada kadehler döndürüp duracak ve mümin bunları gördüğü zaman en büyük nimeti görmüş, idrak etmiş olduğunu ifade edecek, anlayacak, dile getirecektir. Ve Etrafınızda saçılmış inciler halinde onları göreceksiniz. Demek suretiyle çocuklarla orada kendi evlatlarınızla ayrı bir zevk, bir haz duyacağınıza cisimlere ait, cesetlere ait ayrı bir zevke dikkati çekmekte yine cennetin sınırlarından bir sınır ifade etmektedir. Ve izâ ra'yite ve İşte mü'min bunu gördüğü zaman tam nimetlere ermiş en büyük nimetleri görmüş ve tam bir mülke sahip olmuş olacaktır. Âliyehum thiyâbu sündüsün hudrun ve istabrak sündüsten, yem yemyeşil elbiselerle baştan aşağıya süslenmiş bezenmiş olacaklar demek suretiyle yine eşsada ait eşbaha ait ayrı bir lezzeti ayrı bir zevki libas giyme zevku ve lezzetini anlatmış olmaktadır bütün bunlardan anlıyoruz ki ne ruhçuların zannettiği gibi cennet ve cehennem sadece ruhların azap göreceği bir yerdir ne nirvanacıların zannettikleri gibi sadece mesele bir Allah'a rücudan, aslına rücudan ibarettir. Belki bu dünyada eşyanın hakikati sabittir hükmüyle ifade ettiğimiz gibi nasıl varız, hakkımızda bir hüküm veriliyor. Cesetlerimizle, ruhlarımızla, duygularımızla, lezzet alma kabiliyetlerimizde, Öbür alemde de Allah'ın lütfuyla böyle var olacak, zevk ve lezzet alacak, hem ruh hem de cesetlerimizle beraber Haş ve neş olacak, haş ve neşle maruz kalacak daha doğrusu ve herkes yaptığı şeyin mükafat mücazatını görmek üzere cennet ve cehenneme sevk olunacak. Bu iki yerden Cenab-ı Hak ailesine bizler ithal buyursun, rıda ve rıdvanına mazhar eylesin inşallah. Ben kısaca böyle dağıtmadan cennet ve cehennem hakkında ehli sünnet ve cemaatın noktayı nazarını arz ettikten sonra, halasa götürücü hususları arz etmeyi düşünüyordum. Fakat ezanı Muhammed Muhammed'i okununca onlara vakit kalmadı. İnşallah Teala önümüzdeki bir derste meselenin ayrı bir yönünü arz edip işi bitirmek istiyorum. Bu iş esasen bu kadarlıkla bitmez. Önümüzdeki ruh dersinde, melaike dersinde, cinlerin isbatı dersinde inşallah Teala. O dersleri arz ederken bu husus yeniden teyit edilmiş olacak takviye edilmiş olacak. Yani her şeyin fizik dünyasından ibaret olmadığı, madde dünyasından ibaret olmadığı, baki şeylerin burada burada dahi görüldüğü müşahede edildiği hususunu anlatırken yeniden öldükten sonra dirilme, haşır ve neşir ve başka bir aleme dikkatinizi çekmiş olacağım. Onun için bu mevzu bu kadarlıkla şimdilik burada bırakalım. Önümüzdeki derste sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi içinde, edası içinde bir iki hususu arzı düşünüyorum. Bu kadarlıkla ittifa edelim. Lillahi teala el-Fatiha. <Sessizlik> elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ, ve mâ kunnâ linehtedye levlâ en hedâna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 عز جاره وجلى سناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى لنا من نور ورحمة للعالمين ظهوره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 Haşr'e öldükten sonra dirilmeye yardım edecek ameliyn salih amellerdir. Mümin bir an salih amelden dur olmayacaktır. Onun için tövbe edenler de Hakk'a rücu edenler de aranan vasıflardan bir tanesi bu idi. İnnel insane lefi husr illellezine amenu ve amilussalihat. Thumma redednahu asfelesafilin illellezine amenu ve amilussalihat. İlla men ve âmana ve amil amelen salihan fülâyike <gülüyor> yubdelu Allahu Bütün bunlar da görülüyor ki yıkıcı küfür, talalet ve günahların yıkıcılığını mütakip mümin Cenabı Hakk'a döndüğü ve döneceği zaman imandan sonra salih amel şart koşuluyor. Mümin salih amelle cenneti kazanır. Mümin salih amelle cennete girer, cehennemden kurtulur.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 Yüzlerce ayatü beyinat, bize bu husustaki birinci lüknü anlatıyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ illa مَا İnsana zayinden amelinden başka ne vardır? Öyleyse siz, bütün kanaatlerinizi ameli durumla takviye etme mecburiyetinde olduğunuza inanacaksınız. Allah'a imanınız amelle takviye edilecek.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 Zina etmiş ve sonra doğan çocuğunu öldürmüş, munzam günahlar işlemiş bir mücrime geldi. Ben hiç hüzûr Resulullah'a gelme der gibi bir şey dedim ona. Bi ise mâ ya Eba Hüreyre. Ne fena söz söyledin ya Eba Hüreyre. İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan feûlâike yubdelullahu seyyîâtîm hasenât. Bilmiyor musun? Kur'an bütün bu senin söylediğin günahları saydıktan sonra diyor ki,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 Kıpırıkları dökülmüştü, gözleri göremiyordu. Resulullah ekrem aleyhissalatu vesselam'ın dizlerine dizlerini karşı verdi <gülüyor> oturdu. "Raculün şeyhun, fecere ve kadere ya Resulallah, hel min teubetin dedi. Kadretmiş, fucur yapmış, günaha girmiş, işi bitmiş bir yaşlı. "Tövbe var mı ey Allah'ın Resulü?" dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eşte şahidü la ilahe illallah ve en Muhammedur Resulullah. Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Adam içinden gelerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Allah Resulü Allah senin fucurunu da, gadrini de, her şeyini bağışladı buyurdu. Yaşlı için gençlik bağışlanmış gibi olmuştu.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 Haşir akidesi rüssul bulacak ve sen onunla hayatını tanzim etme imkanını bulacaksın. İman ve salih amel. Saniyen rahmeti ilahi en son ve en ilk meljeyimiz ve mencamız. Ondan başka kuvvetli ümit bağladığımız hiçbir yer yoktur. Mevlai mütal, Mevize'nin başında okuduğu ayeti kerime ile bizi içimize inşire hasil eden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 Ana عند ظن عبد بي وانا معه حيث يذكرني Ben kulum beni nasıl zannediyor söyleyim. Beni nerede nasıl anarsa öyle zuhur ederim, öyle tecelli ederim. Kulum beni zannettiği gibi bulur. Resul-i Ekrem tatlı bir tabloda anlatıyor. Kulun hesabı görülüyor. Defteri duruluyor, dürülüyor. Vasikal-lazina kafar güruh arasında yerini alıyor.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 Kulumun yüzünü cennete çevirin var ya sevin. Biraz evvel ayakları kamçılayarak yürüyen kul, Vasikallezine takav rabbihum cennet zümre ayetiyle anlatılan tasvir edilen zümre arasına girmiş ve cennete sevk olunuyordu. Rahmeti ilahiden ümid ederim ki o kul ben olayım. O kadar günahıma rağmen Cenab-ı Hak bağışlasın. İyi iyi insanlar içinde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 Nebilerin şefaat kamzeden soluklarını duyacaksınız, kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Adem günah işledi, günah Hristiyan anlayışı içinde Ademden bize intikal etmedi. Cibiliyeti beşeriyede vardı günah işlemek, ama akıllı nebi ne yaptı? Qala Rabbena adalamna anfusena. Beyllem tövbele rahmetine lanekulanna min elfasirin Rabbimiz nefsimize zulmettik eğer mağfiret etmezsen husranda olanlardan olacağız diyordu. Bam teline dokunmuştu. Kufranın kapısını güzel çalmıştı. Rahmete iltica etmesini güzel bilmişti. Fetelakka adamu min rabbih kelimat fetaba alayhi inne huve ettevabur <gülüyor> rahim اِنَّهُ وَاَتْتَوَّابُ Rahim Karşısında bir uf gibi idealleşiyor, idealleştikçe Hz. Adem'in yakın artırıyor, bir abide gibi yükseliyordu. Adem, Allah'ın tevvâb ve Rahim olduğunu görmüş, nübüvvetin yüksek bayesine yeniden yükselmiş, kendisinden istenen vazifeyi yapmıştı. <gülüyor> Kelimullah olan Hz. Musa bir darbe ile bir öldürdükten sonra, قَالَ رَبِّ اِنِّي ذَلَمْتُ نَفْس۪ي فَغْفِرْل۪ي فَغَفَرَلَهُ Rabbim nefsime zulmettim, günah işledim, katil yaptım, fâfirli <gülüyor> beni mağfiret et diyordu. Mağfiret et diyen Hz. Musa'ya fegâferele, <gülüyor> Rabbisi onu bağışladı, hitabı yetişiyor, mağfiret ettiğini ifade ediyordu. O kalbinimiz mısraf haline getiren ve sinesinde bin insanın ısrafını taşıyan Hazreti Davud, وَذَنَّ دَاوُدُ اَنَّ مَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّسَا رَاكَعَنْ وَأَنَبُ Hazreti Davud, Allah'ın kendisini imtihan ettiğini zannetmiş. İstiğfar etmiş ve secdeye kapanmıştı. cenab Hak'onun Hak onun nübüvvet bayesiyle yeniden serfiraz kılmış, mağfiret buyurmuştu. Hazreti Süleyman Tafirli deyince cenab Hak seni de mağfiret ettim diye ferman etmişti. Tarihin hangi vadisinde olursa olsun, Sözü, sohbeti, havası, edası yerinde, kameti balası mükemmel binlerce insan binlerce vadide Rabbim dediği an imdatlarına koşulmuş. Fe tecabe lehum onlara mukabele yapılmış, muamele yapılmış, günahları mağfiret edilmiş, kendileri eski payelleriyle serfirat edilmişti, serfirat edilmişti. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz.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 bütün günahkar Müslümanları, müclim Müslümanları, Cenab-ı Hakk'ın bu engin rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Dünyavi hayatlarını Cenab-ı Hak mamur edeceği gibi bu sayede uhrevi hayatlarını da mamur edecek, dünyada da ve uhreda da onları mesut ve bahtiyar kılacak, nebilerin arkasından haş ve neşredecektir. edecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizleri yolunda daim ve daim eylesin. Her türlü dehşetten kurtulmamızın vesilesi olan salih hameli yapmaya, tövbe ile olmaya, rahmete bel bağlamaya bizleri muvaffak eylesin. Ela inna ahsana'l ve abla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam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 Elhamdülillahi hamdan kâmiline kemâ âmer Eşhedü en lâ ilâhe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu'n nebiyyul mu'teber Tâzîmen li nebiyyihi ve tekrimen li fekâmeti şâni safiyyih Fekâle allâhu azze ve celle min kâilin mukbiren ve âmirâ İnne allâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy Yâ eyyuhallezîne âmenû sallu ve Allahumma salli ala seyidina Muhammedin ve ala ahli seyidina Muhammed. Kama sallayta ala seyidina Ibrahim ve ala ahli seyidina Ibrahim fi alamin. Rabbena innaka Hamidum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 bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız. Emne aman içinde cennete dahil olasınız. Akim-i salah. İnne's salate tenhani'l fahsâ ve'l münker. <gülüyor> Ve zikrullahü ekber. Vallahu ya'lemu mâ tesma'ûn. Fadha'llahu'l azim.